Kentin Gizli Öyküleri programından sesimin ulaştığı her yere herkese merhaba ben Kenan Doğan. iki haftada bir salı günleri saatlerimiz 16'yı gösterdiğinde sizlerle açık radyo mikrofonlarından buluştuğumuz Kentin Gizli Öyküleri programı başlıyor. Her programda biliyorsunuz gerçek yaşamdan insan öykülerini sizlerle paylaşıyoruz. Ve öyküleri bizzat öykülerin kahramanlarından dinliyoruz. Kendi yaşam öykülerini anlatıyor konuklarımız. Ve bu programda da yine çok özel bir konuğumuz var. Ve nasıl bir program olacak diye şu an inanılmaz heyecan duyuyorum. Neden bu kadar heyecan duyduğumu az sonra kendisinin enerjisini tanıyınca, şahit olunca sizler de çok daha iyi anlayacaksınız sevgili dinleyicilerimiz. Ve konuğumuz sevgili Derya Sohiç. Derya, hoş geldin programımıza. Merhaba, hoş bulduk. Ne güzel senin programda ağırlayabilmek, ne güzel senin yaşam öykünü paylaşabilmek. Çok teşekkürler. Konuk oldun. Davetimizi kabul ettin, kırmadın. İyi ki varsın ve davetimizi kabul ettiğin için çok teşekkür ederiz sana. Benim için de öyle. Ben teşekkür ederim. Çok sağ olun. Peki, dinleyicilerimiz merak etmeye başlamıştır. Acaba Derya'nın nasıl bir öyküsü var diye... Sana sormak istiyorum. Öykünün birazcık başına dönelim ve en başından itibaren paylaşalım istiyorum. Derya'nın öyküsü nerede, ne zaman başladı? E, Derya'nın öyküsü nerede, ne zaman başladı? E, 29 Haziran 1990 yılında e, benim en başladı. Ya da ben hikayeye dahil oldum. Hep böyle söylerim. E, 1990 doğumluyum. Eskişehir'de e, dünyaya gözlerimi açtım. Meningo olarak dünyaya geldim. Meningo müyelesel, omrelik rahatsızlığı, omreliğin anne karnında gelişememesi ve omreliğin tam kapanmaması durumu. 5 e, yaşına kadar sıradan bir çocukluğum vardı. Tabii e, doğduğumda e, omreliğimdeki durumu görünce ailem doktora götürdü, götürmüş daha doğrusu. Ama herhangi bir müdahale yapılamamış. Çünkü doktorlar ölür e, ya da herhangi bir durum söz konusu olur diye. Hep geri çevirmişler. 5 yaşına kadar e, ara ara doktora götürülüyorum tabii ki ama 5 yaşına kadar sıradan bir çocuklukken 5 yaşında... E, hastalığın tespit ayaklarımızda... ediliyor. Hastalığın tespit ediliyor ve 5 yaşında aslında hastalığın tanısı konuluyor. Peki birazcık e, 5 evet. yaşın öncesine dair tabii fotoğraf karesi gibi kareleri hatırlıyorsunuz diye düşünüyorum 5 yaş öncesine dair. Yani zaman e, zaman. Zaman zaman. Evet. E, ailen ne yapardı? Evet. Bir kardeşlerin var diye biliyorum. Ee, evet. Dolayısıyla e, o dönemde dünyaya geldiğinde Eskişehir'de nasıl bir ortamda gözlerini açtın? Nasıl bir ortama gözlerini açtın? Ee, şimdi hatırladığım kadarıyla anlatayım tabii ki. Tabii, tabii ki e, sonraki e, yıllarda ailenden öğrendiğin olurdu. kadarıyla size soruyorum. A Aynen öyle. Ee, Ailemin en küçük çocuğuydum o zamanlar. Ee, en küçük kızıydım. Üç tane ablam vardı ve yani... Tabiri caizse prenses gibiydim. Hep sizlerime titrerlerdi. Böyle aşırı bir ilgi vardı. En küçük olmanın verdiği de belki böyle bir şımarıklık söz konusu olabilir. Onun da verdiği avantaj olabilir zimniyada. Benim lehimi olmuş olabilir. Yani çoğunluk hatırladığım sokakta geçen bir süre. Sokaktan içeri alamazdı annem öyle söyleyeyim. Hep sokakta oynardım. Zaten fark etmeleriyle sokakta oynamamla yola çıkıyor. Ee, sokakta oynarken düşmelerim başlıyor. Sürekli düşüyorum, sürekli düşüyorum ama normal bir düşme değil, düz yolda bile düşüyorum. Ve artık bir şeylerin yolunda gitmediğini bu sayede anlıyorlar. Ee, yani güzel bir çocukluğum vardı. Herkesin isteyip sahip olmayı dilediği bir çocuklukta aslına bakarsanız. Eskişehir evet. gibi güzel bir şehirde hem de dünyaya gözlerini açıyorsun evet. dolayısıyla Eskişehir'de çocukluklar da dinlediğim kadarıyla Eskişehir'li arkadaşlarımdan genelde güzel geçiyor çünkü çok güzel bir şehir ve sen 5 evet. yaşında hastalığının tanısı konuluyor ve omurilik rahatsızlığı olduğu ortaya çıkıyor 5 yaşından sonra Deryan'ın çocukluğu nasıl oldu nasıl geçti o yıllar? 5 yaşında e, tekrar bir doktora götürülüyorum, başka bir doktora. Yani bu süreçte sürekli zaten e, herhangi bir doktora götürüyorum ama e, ciddi bir şey olduğu o zaman anlaşılıyor. E, doktor hemen omurluğime müdahale edilmesi gerektiğini ama her şeyi hazırlıklı olmamız gerektiğini söylüyor ki bu durumu hatırlıyorum. Doktorun söylediğini de hatırlıyorum aslına bakarsanız. E, her şeyi hazırlıklı olmamız gerekiyor. İşte belden aşağısını tutmama ihtimali çok yüksek. Ameliyattan sonra yürüyememe ihtimali çok yüksek ki zaten bu hastalıkta yürüyen yok, e, çok nadir gibi söylemlerde bulunuyor. E, ve aslında hani ailem bana hiç hissettiği mesele şey Hani ne karşılaşacağımızı bilmiyoruz. E, 9 saatlik bir ameliyat gerçekleşiyor Eskişehir'de ve 3 ay 5 yaşında bir çocuk, e, 3 ay yaşında. E, Sadece yatıyorum, kafamı çeviriyorum sadece sağdan sola hiçbir şekilde hareket etmemem gerekiyor omelik ameliyatı olduğu için. Üç ayın sonunda yürütmeye başladıklarında ayaklarımı hissetmediğimi görüyor doktorlar. İki ayağımda da ayak bileği altından his yok ee, ve tek ayağım diğerine göre kısa. Ee, daha sonra buna odaklanıyorlar. Diğer ayağımı... Yere tam başması için tedaviler başlıyor ve hatta bu noktada 6 yaşında sağ yandan olduğum bir ameliyat döneminde Kasım'a kadar kocaman bir altı ve hatta sayılır yükseklikte bir evde oturuyorum. Sürekli sokağa izliyorum ve sokağa çıkmak istiyorum ama yürümem yasak. Bir gün annem sokağa indiriyor ve tembihliyor, oturtuyor. Hiçbir şekilde ayar kalkmayacaksın, sadece izleyeceksin. Ama annem yukarı çıktığında her şey için çok geçti ve ben sokakta altıyla koşan bir çocuktum. Ee, ve sonrasında annem tekrar aşağı inip beni almıştı. Ee, bu kareyi çok net hatırlıyorum mesela. Bu kareyi var. aslında Derya'yı çok iyi özetliyor diye düşünüyorum. Çünkü biraz sonra <gülüyor> şu an yaptıklarını anlattığımızda Dinleyicilerimiz de hak vereceklerdir diye düşünüyorum. Sen böyle anlatınca yani. şu an benim kafamda o kare net bir şekilde ortaya çıktı. Peki evet. hastalık ortaya çıkıyor ve bu senin ayaklarında bir takım sorunlar meydana getiriyor Doğru. ve bunlar yıllar içerisinde devam ediyor, devam ediyor. Ama bir yandan sen okul hayatına devam ediyorsun, okullara gidiyorsun. Doğru. Nispeten hareketini kısılayan ve işte o kadar hareketli istediğin kadar hareketli olmanı engelleyen bir süreç oluyor diye düşünüyorum Doğru. Ee, sonra nasıl gelişti sonra neler yaşadın ee, şöyle eğitim hayatım devam ediyor ama e, sıradan çocuklara göre çok daha farklı e, ve aslında bakarsanız çocukluk dönemi bence insanın hiçbir zaman hafızasından silemeyeceği bir dönem hani ne yaşarsanız o dönemde e, size gelecek dönemde ya artı ya eksi olarak yansıyor elbette ki olumsuz şeyler de yaşadığım olduğu çocukluk döneminde e, adapte de Ya da diğer sıradan çocuklarla işte onların yaptığı şeyleri sizin de söylediğiniz gibi hareket kısıtından dolayı yapamamakta. Ama bu hiçbir zaman şey yapmadı. Motivasyonumu değiştirmedi çocukluk anlamında ya da işte ergenlik döneminde vesaire. Yapabildiğim şeyleri ben de güzelleştirmeye çalışıyordum. Eğitim hayatım hep bir var bir yok şeklinde oldu. Çünkü tedavi görüyordum ve ameliyatlar oluyordum. Kaç ben tane ameliyat söyleyeyim. oldun Derya toplam? 33 tane ameliyat oldun. 33 tane ameliyat oldun. Evet 20 yıllık tedavi sürecimde 33 tane ameliyat oldum. Ee, ve bu süreçte hani eğitim hayatım tabii ki çok zekliye uğradı. Neden böyle? İşte bir ay ayaktaydım, 3 ay yataktaydım. İşte tedaviler görüyordum ve ondan sonra ameliyata giriyordum. Ee, yoğun bir süreçti. Ciddi mücadele ve sabır gerektiren bir süreçti. Ama e, bence hayatın her alanında şu var. Zor olsun ki güzel olsun. Ve hatta ablamın hastane odasında söylediği bir şey var ve ben şu anki hayatıma baktığımda ablamın ne kadar haklı olduğunu ve aslına bakarsanız bugünlere de beni hazırlayan mücadelecilerin o kahramanlar, ailem olduğuna inanıyorum ve hep bu böyleydi. Ne kadar şanslısın. E, bir gün hastane odasında şunu söylemişti bana. Kimse seni anlayamaz. Hiçbirimiz seni anlayamayız. E, ama Nasıl bir hayat vaat edildiğini hiçbirimiz bilmiyoruz. E, tüm çektiğin acılara, sancılarına değecek demişti. Ve şimdi bakıyorum gerçekten çok haklıymış. Peki Derya sonra 19 yaşına geldin. Evet. Zaman geçti sen liseyi bitirdin. Evet, 19 doğru. yaşında ne oldu? E, şöyle e, 19 yaşımda sağ ayağım için amputasyon kararı verildi. Yani amputasyon dediğimiz şey ayağın kesilme durumu. Ee, tabii ki sıcak baktım Yani şöyle itiralma yaşıyor musunuz? Evet yaşıyorsunuz Ama o benim vücudumun kangreniydi Hayatımın kangreniydi Ve yaşam kalitemin daha iyi olacağını söylediler Ve bunun için gerçekten e, Nefesimden daha değerli değildi hiçbir şey e, Tamam dedim Amputasyon kararını onayladım 19 yaşında sağ ayağımı kaybettim Daha sonra bir şeyler yoluna girdi derken e, Hayatım düzene girdi derken 22 yaşında sol ayağımda açık yara problemiyle karşılaştım, sağ ayağım da zaten açık yaradan kesilmişti ama onda süreç biraz diğerine göre biraz daha hızlı ilerledi ve 25 yaşında 3 yıllık ağır tedaviler ve ameliyatlar sonrasında 25 yaşında da sol ayağımın ampute edilme kararı verildi, onda biraz tereddütüm oldu çünkü sağ ayağımda yok, Hani. E, teselli ödülü bile yok. Öyle söylüyorum ben şu <gülüyor> yok. E, ondan sonra e, ama yine mecburdum. Hani ben hep şunu söylüyorum. Kimse güçlü olmak için de olmaz. Güçlü olmak zorunda bırakılır. Burada da bu güçlü olma zorunda bırakılmışlığı devreye girdi. Evet dedim kabul ediyorum. O amputasyonu da yapalım. Hani daha iyi olacaksa her şey. Yaşam kalitemi artacaksa. E, yani hiç önemli değil. Ve şu an. Gerçekten güzel bir hayatım var. Ve 25 yaşında sen Hı. bir operasyon daha geçirdin. Doğru. Ee, ve bu operasyon sonucunda da sağ ayağından sonra sol e, ayağında kaybettin. Doğru. Evet. Ee, şimdi buraya kadar programı dinlemiş olan dinleyicilerimiz... Ee, birazcık size dram anlatmış olabiliriz. Kentin Gizli Öyküleri programında drama yer vermemeye çalışıyoruz. Bu program umut dolu bir program. Bu program ilham veren yaşam öykülerini konu eden bir program. Buraya kadar dinlediğiniz öykü size birazcık dram gibi gelebilir. Bunu böyle açık açık açık yüreklilikle de paylaşıyoruz. Çünkü Derya'ya biraz daha tanıyınca anlayacaksınız siz de niye bunu böyle paylaştığımızı Derya'nın hayatında drama yer yok dolayısıyla bu programda da biz drama yer vermiyoruz o yüzden asıl hikaye bundan sonra başladı belki 25 yaşından sonra Tabii 25 doğru. yaşından sonra Derya ne yaptı? Ne oldu? 25 yaşından sonra ne yaptı? Şimdi şöyle söylediğinize katılıyorum. Dram konusunda öncelikle bunu parantez olarak belirtmek istiyorum. Aslına bakarsanız 25 yaşına kadar da 25 yaşından sonraki gibi bir hayat yaşıyordum. 25 yaşından öncesi de çok çılgındı. Senin için Ve hiçbir zaman dram olmadı aslında. Hiçbir zaman söylenen, hayıflanan, şikayet eden bir insan değildim. Ve hep en çılgın şekilde yaşamayı tercih ediyordum. Ama 25 yaşından sonra özgürlüğü kazandım diyebilirim. Kaybettiğim ayaklarım sayesinde bu özgürlüğü kazandım. Çünkü diğer tarafta e, bir hastane durumu söz konusu. İşte dediğim gibi e, bir ay ayaktasınız, üç ay yatakta. Yaşam kaliteniz yok, sürekliliği yok. Yani bir şeye başladığınız zaman sürekliliği gelmeyecek, gelmiyor. İşte yürüyüş mesafeleriniz bile çok kısıtlıyken e, kendiniz için ne yapabilirsiniz e, bu durumda hiçbir şey. Ben de böyleydim. Kendim için hiçbir şey yapamıyordum. E, 25 yaşından sonra ama özgürlüğümü kazandım. Nasıl oldu bu ee, sol bacağımın amputasyonunu konuşurken doktorum bir video izletiyor bana ee, bir paralimpik sporcunun videosu iki bacağı ampute bir paralimpik ve e, dans ederken gördüğüm bir video ve o an kafamda çok farklı şeyler oluştu ve büyülendim açıkçası ve şunu ekledi inanıyorum sen de yapabilirsin. Evet, ben de inanıyorum, yapabilirim ve iki ayağımın üzerinde durabilirim ve bugüne kadarki mücadeleyi insanlara dans ederek geçirebilirim, yaşam enerjimi, e, tutkuyu, aşkı ve e, şöyle bir şey var. Hepimiz bir amaç için buradayız ve ben de bir amaç için yerizindeyim ve insanları bir ama bir mesaj için buradaysan ve bir amaç için burdaysam bunu karşı tarafa en yumuşak şekilde. Ve en güzel şekilde geçirmeyi tercih ettim. 25 yaşından sonra iki ayağım ampüte e, ve dans etmeye başladım. 3 e, yıldır dans ediyorum. İlk dans ettiğim ve dans etme kararı aldığım güne bakınca e, bugün olan şeyler beni çok duygulandırıyor. Aynı zamanda gururlandırıyor da. E, ciddi bir mücadele var. Hani şu an insanlar ampüte bir tangoci izliyor. Ama ben o sahnede insanları tamamlarken Tüm hayatımı izliyorum. Ve başarıyorsun Derya diyorum. Birilerine dokunuyorum. Ee, onlar beni izlerken ben aslında onlara dokunuyorum. Bu çok değerli bir şey benim için. Ee, şu an böyle bir hayatım var. Aynı zamanda çalışıyorum ben. Aynı zamanda bankacısın. Evet. Özel bankası. bir bankada çalışıyorsun bankacı olarak. Aynen Ve öyle. 3 senedir dans ediyorsun, sahnedesin. Ee, evet. Seni özellikle böyle hiç bölmeden uzun uzun can kolayla dinlemek istedim bu süreçte. Çünkü o kadar <gülüyor> güzel anlatıyorsun ki tüm o mücadeleni. <gülüyor> ve bence çok kıymetli. Sahnede insanlar seni bir dansçıya alkışlıyor belki ama sen aslında bütün evet. hayatını görüyorsun ve o alkışları bütün hayatını alıyorsun. Bütün Aynen. hayatın için kabul ediyorsun. O kadar kıymetli Aynen. ki bu ve Başkalarına ilham vermeye çalışman, başkalarına bir şeyleri yapabileceğini kanıtlamaya çalışman evet. çok anlamlı ve çok değerli. Ee, ve bu mücadelende e, sen artık... Bence etrafında değil sadece Eskişehir tarafından tanınan, bilinen bir isim halindesin benim gözümde. Ve görüyorum ki sosyal medyadan da seni insanlar takip ediyorlar. Aynı evet. zamanda Derya'nın bu mücadelesi birçok programa da konuk oluyor. Tıpkı bugün Kentin Gizli Ölküleri programına Derya için hayat hikayesini konuk ettiğimiz gibi. Ama artık ünün sadece Türkiye sınırlarında da sınırlı kalmadı. Türkiye'yi bu sınırları da Açtı diye biliyorum. Yakın evet, zamanlarda doğru. seni bir yerlere uğurladık. Nereye gittin? Evet. Ne yaptın? Birazcık bundan bahsetmek ister misin? Ee, Moskova'ya gittik en son olarak. Ee, benim aynı zamanda ilk yurtdışı deneyimimdi Moskova. Çünkü uçaktan korkuyordum. Bütün bunları yaşarken <gülüyor> tabii ki benim de herkes gibi korkularım vardı. Ee, Moskova'da uluslararası bir sanat festivaline katıldım. Türkiye'yi temsilen katıldım ve e, aslına bakarsanız Değerli ve anlamlı bir günde o güne değer kattık birazcık da. Ve Moskova'dan tüm dünyaya bir mesaj gönderdik. 3 Aralık Dünya Engeller Günü'ydü ve festivalin kapanış günüydü. O festivale katılan tek dezavantajlı bireydim ben. Diğerleri tabii ki sıradan bireylerdi. Ve kareografimiz özenle hazırlanmıştı. 4 dakikalık bir sahnenin bitiminde seyizi selamladıktan sonra bilmediğim bir ilkede, hiç bilmediğim, tanımadığım ve benim mücadeleme şahitlik etmemiş ve sadece 4 dakika beni sahnede izleyen insanların hepsinin ayakta alkışladığını gördüm. Ve bu benim için paha biçilemez değerdeydi. Eşsiz bir deneyimdi. Hep şunu söylüyorum, 29 yaşıma çok güzel bir hediye bıraktım diyorum kendim için. Ve bu Ölümsüzleşen bir şey. Ee, yarın bir gün bu dünyadan gitmiş olduğumda geriden gelenler e, bu videoyu izleyerek sizin de söylediğiniz gibi e, ilham alabilecek. E, bu yüzden de çok değerli benim için. İz bırakabiliyor olmak çok güzel. Ve orada hiç tanımadığım, hiç bilmediğim insanlara iz bırakarak döndüm. Ve tarifi yok ya. <gülüyor> Anlatamıyorum. Tarifi yok. Ee, bu daha başlangıç diye demek istiyorum. çünkü e, ben inanıyorum ki Derya'nın Moskova'daki o eşsiz dansı, insanların dakikalarca ayakta alkışladığı o dans Derya'nın hayatındaki yeni sayfalar için güzel bir başlangıç. Dolayısıyla hani az önce söyledin ya ben gittikten sonra arkamdan o videoyu izleyen insanlara ilham olmak istiyorum diye. O videonun yanına daha sen bir birçok şey ekleyeceksin. Bundan hiç şüphem yok. Tamam, Ve o heyecanını sonuna kadar hissediyoruz. Senin eski şehirden kalkıp Moskova'ya bir sanat festivaline gitmen orada kapan etkinliğinde sahneye çıkman bütün mücadelelerinde aslında geldiğin noktayı ve duruşunu bir kere daha ortaya koymuş oluyor diye düşünüyorum. Eskişehir'de de keza bildiğim kadarıyla belediye başkanlarımız da olsun çeşitli etkinliklerde sahnede dans etmişliğin var. Evet doğru. Ne güzel. <gülüyor> Dolayısıyla Derya'nın bu uğraşı, dansı sadece dans da değil Derya. Birçok şey yapıyor. Ee, buradan e, bu programda çok fazla bunu yapmıyoruz ama bu sefer yapmak istiyorum gerçekten. Derya'yı sosyal medyadan takip ederseniz Derya Soiçi. E, Derya Soiçi diye aradığınızda bulursunuz diye düşünüyorum. E, Derya'nın yaptıklarını göreceksiniz. Çünkü Derya sadece dans etmiyor. Aynı zamanda birçok şeyle uğraşıyor. E, neler yapıyorsun dans etmek dışında? Birazcık onlardan da bahsetmek ister misin Derya? Tabii ki. Ee, neler yapıyorum? Şöyle... Zamanımı dolu dolu geçirmeyi tercih ediyorum genelde. Hani e, yani bu doğru olur mu söylemek bunu bilmiyorum. Sıradan bir insan gibi yaşamak istemiyorum. Hani ev, hayatım olsun hiçbir zaman buna odaklanmadım zaten. Ve hep birileriyle vakit geçirmeyi tercih ediyorum. E, bunun yanında ne yapıyorum? Gönüllülüklerde yer almayı tercih ediyorum. Gönüllülüklerde derken ama bu öylesine söylenmiş bir şey değil. Çünkü e, şunu söylüyorum çok da sevdiğim bir söz. Hastane duvarları gerçekten inananlarla dolu ve hiç kapısından girmediğiniz kafeler aslında çok güzel bekleyişlerle dolu ve içeri girdiğiniz zaman sizi en saf en güzel sevgi kucaklıyor ve çocuklar bu dünyada en çok değer verdiğim ve özen gösterilmesi gereken varlıklar çocuklara çok vakit ayırmayı tercih ediyorum ama en çok da mücadelesi olan çocuklara. Baktığınız zaman her nefes bir hikaye ve her nefesin bir mücadelesi var. Ama çocuklar savunmasızlar ve ben de savunmasız bir çocuktum. Ben de çaresizliği yaşayan bir çocuktum. Bunun da etkisi oluyor tabii ki bunda. Çocuklarla vakit geçirmeyi çok seviyorum. Özel olarak geçirmek istiyorum ki bunu da yapıyorum. Onun dışında her şeyden önce şuna inanıyorum. Bence yeryüzünde iyi ya da kötü insan diye bir şey yok. Bu şekilde sınıflandırmıyorum. Şöyle, e, niyetiniz güzelse, eşit ve adilseniz, sevgi ve emek veriyorsanız iyi sıfatını zaten kazanıyorsunuz. Ben de hayatımın her alanında e, bu söylediğim şeylere özen göstererek insanlara yaklaşmayı tercih ediyorum. En çok da eşit, adil olmaya özen gösteriyorum. E, ve diğer dezavantaj grubundaki bireylerle vakit geçirmeyi çok seviyorum. E, otizmli bir bireyle, Down sendromlu bireylerle ve e, baktığınız zaman e, zor gibi görünüyor dışarıdan. İnsanlar e, aktif rol almıyorlar. Ama e, hepimiz bir aradayız, bir arada yaşamalıyız. Sıradan arkadaşlarım olduğu gibi e, onlar da benim arkadaşlarım. Onlarla birlikte de vakit geçiriyorum. E, ya da e, söylemiş olduğum gibi mücadelesi olan çocuklarla vakit geçirmek en değerlisi, en güzeli. Hani o, Hepimizin birbirimizden öğreneceği bir şey var ve ben de onlardan baktığınız zaman bir şeyler öğreniyorum. Kesinlikle. Ve Hayır. Derya kesiyorum seni ama o kadar güzel anlatıyorsun ki bölmek de istemiyorum ama arada girmem lazım. Çünkü yavaş yavaş programımızın sonuna doğru geliyoruz. Dolayısıyla tamam. sormak istiyorum programı bitirmeden önce. Derya'nın hayali ne peki? Nereye gitmek istiyor? Ne yapmak istiyor? Hayalim ne? Çok güzel bir soru oldu. <gülüyor> yani şöyle şu an her şey çok güzel. Bir kere ben yaptığım hiçbir şeyi şey için yapmıyorum. Yani hırs bana çok uzak bir şey. Ee, mesela bana soruyorlar yarışmalara katılmayı düşünüyor musun? Hayır şu an kendimi iyi hissettiğim için dans ediyorum. İşin içine hırs ve yarış girerse mutsuz olacağım biliyorum diyorum. O yüzden yarışma vesaire gibi hiçbir zaman bir hedefim hayalim olmadı. Ama şöyle bir şeyi e, düşünüyorum hayal denilebilirse eğer buna. Mesela paralimpik oyunlarının açılışında dans ediyor olmak benim için gerçekten çok çok güzel ve e, çok keyifli bir Deneyim olacaktır Bunu düşünüyorum Aynı zamanda Belki biliyorsunuzdur Ben hayatımda hiç koşmadım Koşu deneyimim hiç yok Bir gün belki koşmayı deneyebilirim Bu olabilir Ama onun dışında Şimdi siz sorunca kendimi yokladım açıkçası Öyle koyduğum bir hedef Ya da şu da benim hayalim dediğim Çok bir şey yok galiba çünkü anlık yaşamayı tercih ediyorum. Aldığın her nefesin Ay. hakkını vererek aldığın her Kesinlikle. nefesi doya doya yaşıyorsun. Kesinlikle. Ve buna etrafını o kadar güzel yansıtıyorsun ki çok teşekkür ediyorum sana. Ben ee, teşekkür ederim. Son söz için. dinleyicilerimizle bir şey paylaşmak ister misin? Son mesaj ne söylemek istersin? Ee, son mesaj ne söylemek isterim? Şöyle söylemek isterim. E, hepimizin bu hayatta bir mücadelesi var. Tanıdığımız veya tanımadığımız. Sokakta karşılaştığımız her e, yüz... Aslında bir mücadelesi olan nefes ve e, mücadelesi olan herkese karşı nazik davranmamız gerektiğine inanıyorum. Hayatımızın her alanında nezaket olmalı ama e, mücadelesini bildiğimiz insanlara bir tık daha fazla nazik davranmamız gerektiğini düşünüyorum. Ve bunun yanında e, istemekten, inanmaktan ve inanmaktan. E, İnandığı şeyler için mücadele etmekten asla vazgeçmesinler. Ama ön, önce kendilerini sevmekten. Çok teşekkür ediyorum Derya. Ne kadar ben güzel mesajlarla programımızı nihayetlendiriyoruz sayende. Ee, çok sağ ol. Hayat öykünü bizlerle paylaştın. Açık yüreklilikle bütün duygunu, düşünceni, bugün hayatta nasıl durduğunu anlattın bize. Çok teşekkür ediyoruz. Çok sağ ol. İyi ki varsın demek istiyorum sana. Ben teşekkür ederim. Görüşmek üzere. Görüşürüz Derya. Hoşçakal. Evet efendim bugün de programımızın sonuna geldik. Derya Soyuç konuğumuzdu. Ee, yaşama karşı hikayesi bir yana duruşuyla birçok insana örnek olabilecek bir e, karakter, bir kahraman gözümüzde. Kentin gizli öykülerinde de böylesine güzel kahramanları sizlerle buluşturmaya gayret ediyoruz. Hayatta hiçbir zaman ne yaşarsa yaşasın o içindeki yaşama sevincini ve tutkusunu hiçbir zaman kaybetmeyen... O tutkunun peşinden bugün hala bir dakika bile durmadan kendisi dışındaki insanlara, insanlığa faydalı olmak için, ilham olabilmek için, başka hayatlara, başka öykülere ilham verebilmek için mücadele eden gencecik, kocaman yürekli bir arkadaşımızı konuk aldık. Kendi Gizli Öyküleri programında iki hafta sonra salı günü saatlerimiz 16'yı gösterdiğinde yeni bir yaşam öyküsüyle sizlerle birlikte olmayı tekrardan umuyoruz. Ve bu programda her zaman... Güzel yaşam öykülerini, ilham veren yaşam öykülerini, gerçek yaşamdan insan öykülerini sizlerle paylaşma gayretine devam edeceğiz. Sizler de yaşam öykülerinizi paylaşmak isterseniz bizlere Instagram ve Facebook üzerinden Kentin Gizli Öyküleri sayfalarından ulaşabilirsiniz. Ben Kenan Doğan, teknik masaldaki arkadaşım Barış Demirel. Tekrar görüşünceye dek hoşça kalın. Kentin Gizli Öyküleri